Ehlullah bir vakit namazı kazaya kalsa şöyle düşünüyorlarmış. Ben bugün ne yaptım ki Allah beni huzuruna kabul etmedi? Namazım kazaya kaldı benim diye böyle ağlarlarmış. Mutlaka benim bir suçum var ki Allah beni huzuruna kabul etti namazı kazaya baktı.